İzahı Eğer bir kimseden üzerine farz olmayan bir şey istenirse, yapamaz ve size iltica ederek özür dilerse, onu kendi haline bırakın, afuv edin demektir. Hadis-i şerif böyle bir kimseden artık o şeyin istenmeyeceğine, Allah aşkına isteyen kimseye istediğini vermek gerektiğine, iyilik yapana mükafat vermek lazım geldiğine, Verilecek mükafat bulunamadığı takdirde kendisine duada bulunmak icap ettiğine delildir. Ancak verilmesi veya istenilmesi memnu, men edilmiş, yasak edilmiş şeyleri vermek icap etmez. Muhakkak helal apaçık ve yine muhakkak haram apaçıktır. Fakat bunların arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki onları insanlardan birçoğu bilmez. Şimdi bu şüphelilerden sakınan dinini ve ırzını korumuş olur. Şüphelilere düşen ise harama düştü demektir. Tıpkı yasak yerin etrafında hayvan güden çobanın onun içine düşmesi yakıncacık olduğu gibi. Dikkat edin! Her bir hükümdarın bir yasak yeri vardır. Şüphesiz ki Allah'ın yasak yeri de haram kıldığı şeylerdir. Dikkat edin! Vücutta bir parça et vardır ki, bu parça iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin! Bu et parçası kalptir. Dünyada garip veya yolcu imişsin gibi ol.